Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Birleşik Krallık'ta hazırlanan bir raporda doğal dünyanın yıkımını durdurma taahhütleri çerçevesinde uluslararası ekonomik büyümeyi bir başarı ölçütü olarak yeniden değerlendirmeleri uyarısı yapıldı. Evet, aynen büyüyoruz diye doğayı yok ediyoruz. Raporda büyüme hızını ölçerken doğaya verilen zararın da hesaplanması istendi. Ironius'un aktardığına göre İngiliz hükümetinin de desteğiyle kaleme alınan raporda ekosistemlerin ekonomik karar alma mekanizmasının merkezine yerleştirilmesi gereklidendi. Raporda yeni bir küresel biyolojik çeşitlik anlaşması üzerinde uzlaşmak için bu yıl Çin'de toplanacak olan ülkelere doğayı korumanın getireceği finansal faydaları göz ardı etmemeleri istendi. Araştırmayı yöneten Cambridge Üniversitesi öğretim görevlisi Parta Das da, ''Doğa bizim evimiz'' İyi bir ekonomi doğayı daha iyi korumamızı zorunlu kılıyor diyerek raporu özetledi. Rapor bütün ülkelere ekonomik faaliyetlerin doğa ve ekosistemlere uygun gerçekleşmesini garanti altına almak için gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulunuyor. Dünyada ülkelerin zenginliği ve gelişmişliğini belirleyen gayri safi yurt içi hasla yani GSYİH veya ekonomik büyüme gibi kriterler yerine doğanın daha iyi korunmasını daha garanti altına alacak farklı kriterlerin artık tartışmaya açılması istenen raporda gayri safi yurt içi hasıla ölçüleri doğal çevre ve içinde olmak üzere doğanın amortismanını değerlendirmeye almıyor dendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalığın Türkiye'de yaşadığı son bölgelerden olan Van'ın Gürpınar-Norduz bölgesindeki derelerde sayısı çok azaldı. Kaçak avcılığın kırmızı benekli alabalığın neslini tehlikeye soktuğunu belirten Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Akkuş. Bu derelerde 5 kilometre alanda yaptığı çalışmalarda sadece 2 balığı rastladı. Akkuş yıl boyu süresiz av yasağı olan kırmızı benekli alabalığın kaçak avcılık ve derelerin tahrip edilmesi gibi nedenlerle yok olma tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesindeki derelerde yaşamını sürdüren önemli gen kaynaklarından kırmızı benekli alabalığın türünün yok olma tehlikesi nedeniyle yıl boyu av yasağı var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan envanter izleme çalışmaları kapsamında bölgedeki önemli türlerden biri olan kırmızı benekli alabalık türünün aşırı kaçak avcılık Derilerin tahrip edilmesi gibi nedenlerden dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Ötücü kuşların problem çözme becerilerinin bir testi trafik gürültüsünün hayvanların yeteneklerini nasıl bozduğunu ortaya çıkardı. Yani gürültü kuşları aptallaştırıyor. Bilim insanları gürültünün varlığında veya yokluğunda zebra ispinozlarına yiyecek arama görevleri koydular. Geçen arabaların sesinin kuşların yiyecek bulma kabiliyetini azalttığını gördüler. NAS Proceedings B dergisinde yayınlanan sonuçlar gürültü kirliliğinin yaban hayatı için daha önce dikkate alınmamış sonuçları olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri Oregon'daki Pacific Üniversitesi'nde profesör olan Christopher Templeton zebra ispinozlarıyla araştırmayı davranış laboratuvarında yürüttü. Araştırmacılar kuşları hem sessiz bir ortamda hem de karayolu trafiğinin bir kaydı oynatılırken görevlendirdiler. Profesör Templeton sadece bir arabanın geçtiğini duymak dahi performanslarını gerçekten etkilemek için yeterli dedi. Görevler vahşi ortamda problem çözmeyi ve yiyecek aramayı taklit edecek şekilde tasarlandı. Bunlardan biri ödül ortaya çıkarmak için kuşların çevirmek zorunda kaldığı bir yaprak benzeri kapak altında yiyecek içeriyordu. Başka bir testte kuşların içinde bir parça yiyecek bulunan bir silindire doğru ilerlemesi gerekiyordu. Prof. Templeton, trafik gürültüsü duymazlarsa yiyecek arama görevlerini doğru bir şekilde yapma olasılıkları neredeyse iki kat daha fazla dedi. Bu sonuçların diğer türler için oldukça geniş çapta geçerli olacağını düşünüyorum diye devam etti. İnsan kaynaklı gürültünün yaban hayatı üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olduğuna dair artan çok sayıda kanıt var. Ve o kadar gürültü olsa siz de matematik problemi çözemezsiniz insan olarak. Almanya'dan güneşli haberler var. Darısı güneşli ülkemizin başına diyelim ama biz bir yandan yenilenebilir enerji desteklerini küçültüyor, bir yandan elektrikli arabaların vergilerini arttırıyoruz. Almanya'da 2020'de ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü 4884,7 megawatt arttı. Almanya Federal A İdaresi tarafından açıklanan verilere göre bu artışın 3.991,2 megawattlık bölümü öz tüketim amaçlı olarak yapılan kurulumlardan yani türetimden. İnsanlar çatılarını güneşsiz Almanya'da güneş panelleriyle donatıyorlar. Türkiye'de yapmak isterseniz artık Kürt'ye de bir banka güneş paneli koymak için çatınıza makul taksitlerle kredi veriyor. Bu güzel haberi de burada vermiş olalım. 2020 yılı rakamları hakkında Alman Güneş Enerjisi Birliği tarafından yayınlanan açıklamada geçtiğimiz yıl yaşanan artışta ülkede çevre duyarlılığının artması, güneş enerjisinde gerileyen yatırım maliyetleriyle elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasının etkili olduğu vurgulandı. Yani elektrikli araç sayısını arttırırsak, insanlar da öz tüketim yani türetim için güneş paneli kuruyor. Ama biz Türkiye'de elektrikli araçlardaki ÖTV'yi arttırdık. Bu nasıl karar? Hükümetin ülke menfaatleri için hemen tekrar düşünmesi gerekiyor bu ÖTV'leri. Yanlış anlaşılmasın, benzinli araçlara değil.